İlya'da 11. kaset B100'ü sayfa 472'den devam saldırdı Akileus onu görür görmez seslendi övünerek dedi ki işte yüreğimi en çok dağlayan adam en sevgili yoldaşımı öldüren işte bu savaş yollarında artık birbirimizden saklanma yok Akileus böyle dedi tanrısal Hektor'a. sonra baktı ona yan yan ekledi yaklaş bakalım da düş ölümün ağlarına Tolga'sı ışıldayan Hektor karşılık verdi titremeden böyle sözlerle korkarım sanma Pelavusoğlu bir çocuk yerine eklama beni ben de bilirim çıkışmasını küfretmesini yiğitlikte ben senden Aşağıyım ama her şey Tanrıların elinde değil mi? Kargımı atar, alırım belki canını. Keskin olduğu görüldü benim kargımında. Böyle dedi, kargısını sapladı, attı. Ama Atene kargıyı şöyle bir üfledi, uzaklaştırdı onu Soylu Akileustan. Kargı Hektor'a doğru geri döndü. Gelip düştü ayaklarının dibine. Akileus korkunç çalıklarla atıldı önüne. Hektor öldürmek için yanıp tutuşuyordu ama o iğbozakolon kaçırdı Hektor'u. Sakladı koyu bir bulutun arkasına. Bir tanrı için işten bile değildi bu. Akileus üç kez saldırdı tunç kargısıyla. Derin buluta üç kez vurdu. Dördüncüsünde saldırdı bir tanrı gibi. Yürüledi korkunç seslerle kanatlı sözler söyledi. Gene kurtuldun ölümden köpek gene. Ölüm ayağının dibine gelmişti. Seni Poybos Apollo gene korudu. Ne zaman karışırsan kargı gürültüsüne Adana ondan eksik etme. Er geç hesabın görülecek. Yeter ki bana da bir tanrı yardımcı olsun. Konularım öbür akaları şimdi. Öldürürüm karşıma çıkanı. Böyle dedi. Kargısıyla vurdu. Ralfos'u boynunun ortasından. Adam yıkıldı ayaklarına bıraktı onu olduğu yerde. Soylu yiğit e, Pilator oğlu Demukos'a saldırdı. Kargısını dizine atıp sapladığı yere onu da, sonra koça kılıcıyla vurup aldı canını. Diyas'ın oğulları Laugonos'la Dardanos'a saldırdı. İkisini de aşağı attı arabadan, birini kargısıyla birini yakından kılıcıyla. Sıra gelir Alastoros'a, tros kapanıvanın dizlerine. Der canlı alır belki, belki tutsak eder, yaşatına acır belki. Der kıymaz canıma, kandıramayacağını bilmez aptal, karşısında tatlı yumuşak bir adam yok. Azgın bir deli var karşısında Tros sarılmıştı dizlerine yalvarıyordu. Akileus kılıcını onun ciğerine soktu. Ciğer birdenbire dışarıya fırladı. Kapkara bir kan aktı kucağına. Karanlık kapladı Tros'un gözlerini oldu canından. Akileus gitti Mulyos'u kulağından vurdu. Tunç kargı çıktı bir kulaktan. Vurdu güzel saplı kılıcıyla Agenor'u Eklekos'u. Vurdu tam kafasının ortasından. Kılıç kanla sıcak oldu. Sapladı adamın gözlerini korku zorluk eder. Kızıl ölüm geldi. Deokalyona tunç kargısıyla deşti kolunu. Tam bir sinirlerinin birleştiği yerden. Adam ölecek kala kaldı. Kolu ağırdı gözlerinin önündeydi ölüm. Akileus kılıcıyla kesti boynunu. Kafayı attı uzağa tolgasıyla. İlik fışkırdı keskin kemikten. Gövde keserilmiş kaldı toprakta. Sonra düştü Peyros'un oğlu kusursuz Rigmos'un peşine. Rigmos gelmişti bereketli Trakya'dan. Bedeninin ortasından vurdu onu. Tunç kargı saplandı karnına. Adam yuvarlandı arabadan aşağı. Arabayı döndürüp kaçarken Areitos arabacısı Akileos sapladı sivri kargısını sırtına. Adam düştü arabadan atlar gezdi birbirine. Işıl ışıl bir yangın saldırırsa nasıl da derin derelerde kuru bir ormana... Ağaçlar nasıl yanarsa için için, yer nasıl bir o yana bir bu yana uçurursa alevleri, Tanrı'ya benzer Akile da oraya buraya saldırıyordu. Kıyasıya doğruyordu düşmanlarını, kara toprak bir kan olmuştu. Düzenli harman yerinde, çiğnemek için ak arpayı, geniş alınlı öküzler nasıl koşulursa kapana, Arpa çabucak ayıklanırsa nasıl ayakları altında böğren öküzlerin. Tek tırnaklı atlar da tıpkı öyle. Ulucanlı usun ayakları altında çiğniyorlardı ölüleri. Kalkanları arabanın sandığı altında dingiller. Çepeçevre parmaklıklar bulanmıştı kana. Atların ayaklarından araba tekerleklerinden habire kan ve çamur fışkırıyordu. Pelavus oğlu ün kazanmak için yanıyordu. Dokunulmaz elleri bulanmıştı kanlı çamura. 21. Bölüm Güzel akan ırmağın sığ yerine gelince Zeus'tan doğma Anaforlu Xantos'un sığ yerine Akileus böldü onları iki Kimini sürdüğü ovadan şehre doğru akaların palas pandras kaçıştıkları yoldan. Ünlü Ektor kovalamıştı onları bir gün önce. Bugün o yolda Troyalılar kaçıyordu korku içinde. Her önlerine kokkoyu bir bulut sermişti. Ordunun öbür yarısı da yığılmıştı ırmağın kıyısına. Derinden akan gümüş Anaforlu ırmağın kaldır atılıyorlardı içine. Derin suları diyor kıyılar yankılanıyordu barışarak yüzüyorlardı o yana bu yana Dönüp duruyorlardı anaforla birlikte nasıl havalanırsa bir sürü çekirge ateşten kurtulmak için nasıl kaçışırsa Irma'ya doğru alev fışkırmış onları cayır cayır yakacak sığınak ararlar suda kendilerine akile olsun saldırışı altında da tıpkı öyle dolar santos'un derin suları karma karışık insan at kalabalığıyla Zeus'tan doğma yiğit bırakır kargısını kıyıda, ılgın ağaçlarına dayar kargıyı, atlar ırmağa bir tanrı gibi, bir tek kılıcı vardır elinde, kötü işler geçirir aklından, kılıcını dört bir yana savurur durur, yükselir bedenlerden korkunç eliltiler, sular boyanır kıpkızıl kana, kocaman bir yunus balığının önünde, nasıl kaçışır, kaçışırsa öbür balıklar, nasıl doldururlarsa koyun dibini, Hala yem olmaktan ötleri kopar. Türellularda tıpkı ovalıklar gibi güçlü orman suları içinde yalçın kıyıların altına sığınırlar. Özürmekten yorulunca Akileos'un elleri on iki delikanlıyı biri yakaladı ırmakta. Onları Patroklos'un ölüsüne kurban edecekti. Çıkartı delikanlıları ırmaktan yeyik yavrusu gibi şaşak almışlardı. Bağlı delilerini arkadan sağlam kayışlarla. Bu kayışlar onların yumuşak gömleklerinden çıkarmıştı. Sonra verdi onları arkadaşlarına. ''Koca karını gemilere götürün'' dedi. Saldırdı gene ırmağa öldürmek ateşiyle yan yana. Rastladı Dardanosoğlu Priamos'un bir oğluna. Likaon tam o sıra kaçıyordu ırmaktan. Ta eskiden yakalamıştı bu Likaon'u. Bir gece yakalamıştı onu babasının bahçesinde. Likaon ha bire dalları kesiyordu. Keskin bir bıçakla bir yaban incirinden. O dallardan rampa yapacaktı arabasına. Akile Usta başına bir bela gibi vermişti. Gemiye bindirmişti onu satmıştı güzel Nevnos'ta.'' sonun oğlu satın, satın almıştı Lika onu. Bir konuk çok para vermiş kurtarmıştı. İmroslu Eiton'du bu konuk. Göndermişti onu tanrısal Arisbe'ye. Bey'e. Lika da oradan kaçıp babasının evine gelmişti. On bir gün olmuştu Lemnos'tan döneli. Arkadaşlarıyla gönlü ne diyordu On bir gündür. Ama bir tanrı on ikinci günü atmıştı onu gene Akileus'un avucu içine. Akileus da tutup Hades yolculuğunu atacaktı. Ayağı çabuk tanrısal Akileus gördü onu. Çıplaktı, Tolgası kalkanı yoktu, kargısı yoktu. Kan içinde kalmış, nesi varsa yere atmıştı. Irmaktan kurtulayım derken çözülmüştü dizlerinin bağı. Akileus kızdı şöyle dedi, ulu yüreğine. Neler de görüyor gözlerim bak hele. Demek benim öldürdüğüm Troyalılar dirilip dirilip yeryüzüne çıkıyor sisi karanlıklardan. İşte bu da gelmiş kurtulmuş kara ölümden Tanrısal Lebnost'a satılmıştı Hani o demek köpüklü denizin engini almadı onu Oysa niceleri ister de geçemezler o denizi Ama kargımın ucunu bir denesin bakalım şimdi Göreyim onu burada Gözümün önünde bakalım oradan da geri gelecek mi Yoksa bereket kaynağı toprak Alı mı koyacak bir kalı koymasına en güçlüğü bile Akilos durup durup böyle düşünüyordu Şaşkın bitkin yaklaştı ötekisi Kapanmak istiyordu onun düzlerine Kara Karakadar'dan kaçsaydı ne olurdu, ne olurdu kurtulsaydı kötü ölümden. Tanrısal Akileus kaldırdı koca kargısını, tam vuracakken yani Liteon eğdi başını. Koştu iki büklüm sarıldı dizlerine, insan etine susamış kargı, geçti sırtının üstünden yere saplandı. Adam bir eliyle yakaladı Akileus'un dizini, öbürüyle tuttu, keskin kargıyı koyvermedi. Dile geldi kanatlı sözlerle dedi ki, Ayana düştüm Akileus, acı bana, say beni. ''Yalvarıyorum sana. İşte Tanrıoğlu toprak ananın ekmeğini ilk gün senin yanında yedim. Beni güzel bağımdan alıp götürdüğün gündü babamdan dostlarımdan çok uzakta. Tanrısal Le Lemnos'la satmıştım beni.'' ''Yüz değeri kazandırmıştım sana. Bunun üç katıyla kurtarıldım şimdi. On iki gün oldu Gilyon'a geleli. Çektiklerimi bir ben bilirim. Uğursuz kader gene atıyor beni senin eline. Zeus tanrı benden çok mutiksin ki. Kısacık bir zaman için doğurmuş beni anam. Laotehoe ihtiyar Altes'in kızı. Altes kraldır savaş sever leleklerin. Sapnioyes kıyısında yalçın pedasosluk tutar da elinde.'' ...Premus aldı işte onun kızını... ...başka karıları da vardı bir sürü... ...biz iki kardeş ondan doğduk... ...senin elinden olacak ikimizin de ölümü... ...ön sıralarda alt ettim tanrısal Polidoros'u... ...vurdun onu sivri kargınla... ...bela benim başıma geliyor şimdi... ...sandan kurtulacağımı senin elinden... ...tanrı sürdü seni üstüme... ...bir şey daha diyeyim sana... ...iyice kafana koy... ...senin sevgili güçlü dostunu öldüren adamla... ...Hektor'la bir anadan doğma değilim ben... ve beni kıyma bana... Böyle diyordu Priamos'un ünlü oğlu böyle yalvarıp yakarıyordu Afileus'a ama karşılığında uzlaşmış bir ses duydu. Kurtulmalıktan dev vurma bana budala. Patraklos ulaşamadan kara gününe Troyalıları esirgemekten hoşlanırdı yüreğim. Çoğunu diri yakalamış satmıştım ama hiç biri kurtulamaz artık ölümden. Tanrı'nın elime attığı tekmil Surayalılardan sağ kalmayacak bir tek kişi İlyon önünde. Hele kurtulamaz Priamos soğullarının hiçbiri, haydi arkadaş sen de öl. Ne diye sızlanır durusun böyle, senden çok üstün Patraklos bile öldü. Görmez misin ben kimim? Güzelim, büyüğüm, oğluyum, soylu bir babanın. Bir tanrıça doğurdu beni, gene de ölüm var bana. Zorlu kader var, bir gün gelecek akşam vakti ya da öyle vakti. Ares alacak benim de canımı, değecek etime bir kargı, yayından fışkıran bir ok. Akilevuz işte böyle dedi. Likean duydu dizginlerinin yüreğinin çözüldüğünü. Kargısı kaydı elinden. Yıkıldı kolları önünde. Akilevuz sivri kılıcını çekmişti bile. Boynunun altından vurdu onu köprücük gemiinden İki yanı keskin kılıç daldı içeri. Adam yüzü boyun uzandı serildiği yere. Kanı aktı kara kara ıslattı toprağa. Akilevuz kaldırdı onu ayağından. Fırlattırma! Kanatlı sözler söyledi, övüne övüne, yap bakalım şimdi burada balıklarla, onlar rahat rahat yalar senin yaranı, ölünü döşeye serip ağıt yakamayacak ana. Anaforlu skamandros taşıyacak seni denizin yaygın kucağına, bir balık sıçrayacak dalgayla, suyun ürperen sırtında yüzüp gelecek yemeye, Lika'nın aktördesini. Geberin tanrısal Gilyon'a varacağımız ana dek, siz kaçanlar, ölün sizi kovalayın, ben de öyleyim. Kovalayan ben de öyleyim. Güzel akan ak at, anaforlu ırmakta korumaz sizi. Boşuna kurban ediyorsunuz bana bir sürü buayı. Tek tırnaklı atları diri diri atıyorsunuz akıntısına. Topunuz öleceksiniz korkunç bir ölümle. Topunuz ödeyeceksiniz. Patrakros'un ölümünü. Akılların başına gelenleri ödeyeceksiniz. Ben uzaktayken hızlı gemilerin yanında yaptıklarınızı. Akileus işte böyle dedi. Çoğaldı öfke ırmağının yüreğinde. Gönlünde düşündü taşındı ırmak. Nasıl son versindi Akileus'un bu işine? Truvalıların başından belayı nasıl kovsundu derken Pelavusoğlu elinde uzun gölgeli kargısı öldürmek için Asteropios'u fırladı öne. Asteropaios Peragon'un oğluydu. Peragon'u yaygın akışlı Aksios'la Periboya dünyaya getirmişti. Akses Samuinos'un en büyük kızı. Derin anaforlu ırmak birleşmişti onunla. Akilevus saldırdı Asteropaios'a. O da ırmaktan çıkıp geldi ona karşı. Ksantos öfke sokmuştu onun yüreğine. İçerlemişti Akileus'un delikanlıları öldürmesine, onları kesip kesip sulara atmasına hiç acımadan birbirinin üstüne yürüyüp gelince karşı karşıya ilkin ayağa tez Akileus diye geldi. Kimsin sen, nereden geliyorsun böyle? Nasıl yeltendin karşıma çıkmaya? Talihsiz insanların oğulları çarpışır benim bir cümle. ünlü oğlu karşılık verdi dedi ki, Ulucanlı canlı oğlu soyumu ne sorarsın? Payonyadanım ben, ta uzakta bereketli Payonyadan. ''Ora erlerini getirdim buraya. Kargıları uzun gölgeler salan erleri getirdim. On birinci şafak söktü İlyon'a geleli. Yaygın yaygın akan Aksios'tan gelmedir soyun. Güzel suları yeryüzüne yayan Aksios'tan. Kargısıyla ün salan Pelagon ondan doğdu. Benim babam Pelagon'muş öyle derler. ''Haydi şimdi çarpışalım ünlü Akileos gel.'' Böyle konuştu meydan okuya okuya. Akileus Perion Dağı'ndan gelme kargasını kaldırdı. Yiğit Asteropaios da saldı iki kargıyı birden. Onun iki eli de becerikliydi. Biri gitti vurdu Akileus'un kalkanına ama kargı delemedi kalkanı. Tanrı ır, armağını altın kaplama tuttu onu. Öteki e, çarptı sağa sola sıyırdı dirseğini. Bir kan fışkırttı oradan kapkara sonra gitti saplandı toprağa. Çok susamıştı insan etine. Akileus öldürmek için Asteropaios'u saldı dümdüz uçan kargısını ama kargı Asteropaios'u vuramadı. Gitti çarptı yüksek kıyıya, kayalığın tam ortasına saplandı kaldı. Diş ağacından kargısı Akileus'un, Peleusoğlu kalçası boyunca sarkan sivri kılıcını çekti. Kudurmuş gibi saldırdı Asteropaios'a. Asteropaios sökemiyordu yalçın kıyıdan. Akileus'un kargısını kalın eliyle çekip almak için üç kez sarstı onu. Üçünde de gevşedi gücü, dördüncüde diş budaktan kargasını Aykosolunun büküp kırmak için yüreği yandı ama Akilevus yaklaşmış kılıcıyla almıştı canını, sapladı kılıcını karnına göbeğini yanından tek mil bağırsakları döküldü yere. Canını solurken karanlık kapladı gözlerini. Akilevus sıçradı onun göğsüne, silahlarını soyup bastı zafer çığlığını. Yat bakalım şimdi burada bir ırmaktan doğmuş olmak niye yarar? Çok zordur savaşmak güçlü Kronosolunun çocuklarıyla diyordun yaygın akan bir ırmağın soyundan doğdum. Bense övünürüm büyük Zeus'un soyundan gelmekle. Aykos Peleus'tur babam benim. Sayısız Mayimid onlara krallık ederdi o. Aykos'un oğluydu Zeus'un. Aykos da. Zeus ne kadar üstünse denize akan ırmaklardan, onun soyu da ırmak soyları kadar o kadar üstün. İşte koca bir ırmak var yanı başında. Bak bakalım yarayabiliyor mu işine? Yok karşı gelmez. Kronos oğlu Zeus'a. Ne ırmaklar kralı Akelos denk gelebilir ona ne de derin akışlı engin güçlü okyanus. Ondan çıkar tekmil ırmaklar, tekmil deniz, tekmil kaynaklar derinden akan sulut kuyular ondan çıkar. Ama okyanus bile korkar yüce Zeus'un yıldırımından. Göklerde gürlediği zaman ödü kopar. Böyle dedi yalçın kıyıdan çekip çıkardı tunç kargısını. Bıraktı Astrobaios'un ölüsünü olduğu yerde. Kumun üstünde uzanmış yatıyordu. Karasular ıslatıyordu gövdesini. Çırpınıyordu çevresinde yılan balıklarıyla öbür balıklar. Didiklemek için böbreklerini saran yağları. Akileus yine sağlam arabalı Payon payonyalıların peşine düştü. Payonyalılar kaçışıyordu anaporlu boyunca. Görmüşler de en üstün yiğitlerinin zorlu savaşta Pelavusoğlu'nun kılıcıyla yere serildiğini. Yakaladı Tersilokos'u, Maylon'u, Astiplosu, Minosu, Tarsilosu, Aynosu, Ofelestesi. Derin nanaforlu ırmak benzetip sesini insan sesine deri anaforların altından öfkeyle dile gelmeseydi hızlı Akileus daha bir sürü Hayonyalı'yı öldürürdü. Hey Akileus tek bir insanlardan üstünsün güçte kötü işlerde de geçersin hepsini. Bütün tanrılar yardım ederler sana bütün Troyalıları öldürme için Kronosolu izin vermiş de bu korkunç işleri benden uzak yap bari sür onların hepsini olaya Güzel sularım dolup taşıyor ölülerle, tanrısal denize akıtamıyorum sularımı. Özdürdüğün insanlarla tıkadın beni, boyuna da kesip biçiyorsun hiç acımadan, bıktım senden Kronos oğlu yeter artık. Hayat-ı karşılık verdi dedi ki, tanrısal Skamandros buyurduğun gibi olsun ama... Aşkın Troyalılara hiç aman vermem. Sürmeden onları şehrin önüne, Hektorla karşılaşmadan. Bakalım o altı edecek, yoksa ben mi onu? Böyle dedi, saldırdı Troyalılara bir tanrı gibi. derin naforlu kırmakta seslendi Apollon'a. Vah Zeus'un oğlu, vah yumuşaylı tanrı, unuttun mu buyruklarını Kronos oğlunun? Çoğu zaman nasıl buyurdu sana o? Troyalıları koru, savun derdi. Tüm batıp karanlık yayındı, yayılınca yadek toprağa. ''Irmak böyle'' dedi. Kavgısı ünlü Akileus bu ara atladı kıyıdan ırmağın ortasına. Irmak şahlanıp şahlanıp saldırdı. Alt üst etti sularını kabara kabara. Yatağında yığınla yatan ölüleri aldı götürdü. Fırlattı kıyılardan dışarı bir boğa gibi böğürerek kurtarıyordu güzel sularında. Kimi diri görürse saklıyordu kocaman anakorların dibine. Korkunç bulanık bir dalga sardı Akileus'un dört yanını. Kalkanına çarptı gitti onu akıntısıyla. Yiğit sağlam basamıyordu ayakları üstünde. Yapıştı elleriyle büyük bir gürgen ağacına, ağaç kökleriyle sökülerek devrildi, koca bir parça kıyı götürdü peşinden, sık dallar dururdu suyun güzelim akışını, bir köprü kuruldu urmağın üstüne boydan boya, Akileus böylece çıktı akıntıların içinden, vardı karaya uçar adımlarla başladı koşmaya, derin bir korku sarmıştı yüreğini ama koca tanrı yakasını bırakmadı onun, kapkara bir dalgayla saldırdı ona. Kesmek istiyordu Akileus'un soluğunu, belayı savmak istiyordu Troyalıların başından. Felaus'u olup fırladığı bir karga atımlık yol aldı. Karakartalın hızı vardı onda, avcı kartalın, kuşların en güçlüsü, en hızlısı kartalın. Kurtulmak için kaçıyordu bucak bucak ama Santos gümbür gümbür sularıyla kovalıyordu onu. Kara bir kaynağın sularını akıtmak için bahçesindeki bitkilere doğru kazmayla nasıl su yolları kazarsa bir adam, olup tıkayan her şeyi söküp atarsa nasıl... Bir sürü çakıl taşı yuvarlanır akıntının hızıyla. Sular şarıl şarıl akar yokuş aşağı. Yola açan adamı bile geçer çabucak. İşte ırmakta öyle ulaşıyordu Akileus'a. Ne kadar hızlı koşarsa koşsun adam. Tanrılar daha güçlüydü insanlardan. Ayağı tez tanrısal Akileus. Durup karşı komayı geçirdi aklından. Gözüyle görüp anlamayı geçirdi. Onu yaygın göklerin tekmil tanrıları mı kovalıyordu? Zeus'tan doğma ırmağın koca dalgası. Yukarıdan aşağı doğru çarpıyordu ona. ...sular dökülüyordu omuzlarından... ...sıkıntıyla daralıyordu yüreği... ...yaylanıp fırlıyordu daha yükseğe... ...ırmak yırtıcı sularını aşağıdan akıtarak... ...ayaklarının altından yutarak tozu toprağı... ...bizlerine gen vuruyordu Akileus'un... Peleus oğlu gözlerini göğe kaldırdı... ...inledi... ...Zeus baba yok mu tanrılar arasında bana harcayan... ...bu ırmağın elinden beni kurtaracak tanrı yok mu... ...öyleyse gelsin başıma ne gelecekse... ...bence suçlu değil göklü tanrıların hiçbiri... ...benim anamdır asıl suçlu olan... Boyuna uyuşturdu beni yalanlarla. Apollon'un hızlı oklarıyla öleceksin dedi. Zırh yiyen Troyalıların surları altında. Hektor öldürseydi beni keşke. Burada yetişmiş insanların en yiğidi. Hiç olmazsa ölürdüm bir yiğidin elinden. Bir yiğit soyardı silahlarımı hiç olmazsa. Yürekler acısı bir ölümle can vermekmiş kaderim. Yem olmakmış altın bir ırmağı. Çay geçeyim derken bir fırtınalı günde... Tellerin sürüklediği bir domuz çobanı gibi. Tanrısal Akileus böyle dedi. Poseidon'la Atene o saat geldiler yanına. İnsan bedenine girmişlerdi ikisi de. Aldılar elini ellerine güven verdiler. Önce yeri sarsan Poseidon başladı söze. Felaus oğlu o kadar ürkme, Titreme öyle. Bak ne büyük tanrılar yardımcı geldi sana. Pallas Atene ile ben arkandayız. Zeus tanrı bizden yana. Bir ırmakta ölmek değil senin kaderin Göreceksin birazdan yatışacak Sana bir övdümüz var dinlersen Kimseyi esirgemeyen savaştan çekme eleni. Troya ordusundan kaç kişi kalırsa kalsın Sür onları İlyon'un ünlü surlarına kadar Alacaksın orada Hector'un canını Sonra döneceksin gemilerine Sana zafer payını verdik gitti Böyle dediler döndüler Ölümsüzler arasına. Akilaus da yürüdü ovaya doğru Tanrı'nın övdü güç katmıştı yüreğine Irmağın taşan suları altında kalmıştı ova Sürüyle ölü yüzüyordu suyun üstünde. Güzel silahları yüzüyordu ölü delikanlıların. Dizlerini kaldırıyor Akileus akıntıya karşı. ilerliyordu sıçraya sıçraya. Durtamıyordu onu yaygın akışlıırmak. Atene yüreğine büyük bir güç salmıştı. Ama Skamanros da azaltmadı gücünü. Daha çok kızıyordu Peleus oğluna. Coşturdu adam akıllı dalgasını. Çağırdı Simoyes'i bağıra bağıra. Karşılıralım bu adamın gücüne. Canım kardeşim ikimiz birden. Yok edecek neredeyse Kral Triamos'un ilini. Troyalılarda dayanamayacak bu savaşa. Çabuk yetişim daha da haydi. Kaynak sularıyla doldur yatağını. Akıp bütün selleri haydi durma. ''Bir büyük kasırga kopar. Ağaçlar, taşlar gürlesin çatır çatır. Durduralım şu azgın adamı. Gücü taşmış tanrı gibi saldırıyor. Gücü de yaramasın işine güzelliği de. Güzel silahları da yaramasın işine. Bataklığın dibinde kalsınlar çamura gömülü. Kumlarla örteceğim kendisini de dökeceğim üstüne yığınlarla çakıl. Öyle bir gömeceğim ki onu kemiklerini bile toplayamasın akalar. Onun mezarı kalacak orada artık onu gömmek falan yok.'' Toprak yığma yok üstüne Böyle dedi Bulanık dalgalarıyla azdı kabardı Saldırdı Akileus'a köpük, köpüklerin Kanların gürültülerin içinde Gökten inen ırmağın koca dalgası Kabara kabara Kovalıyordu Peleus oğlunu Bir çalık attı fere, Ödü kopmuştu Alıp götürecek diye onu derin anforlu ırmak O saat seslendi Hephaistos'a Sevgili oğluna Kalk topalı oğlum benim kalk Sana denk bir düşman sayarım anforlu Kusantos'u Haydi yetişim dağda bir kocaman alev ışınlat. Ben de gidip kopartayım deniz kıyısında. Zefir akbak notosun korkunç kasırgasını. Tutuşsun kasıp kavuran yangın. Kületsin Troyalıların kafalarını silahlarını. Git Kısan kıyılarında ağaçları yak. Kısan da ver ateşe. Tatlı söz göz daha alıkomasın seni. Benim sesimi duymadan hızını gevşetme. Dur dur yılmaz ateşini işte o zaman. Böyle dedi. Hepahistos da şaşılacak bir ateş hazırladı. İlk gün havada başladı yangın. Yaktı kurbanlarını Akileos'un, yaktı ırmaklardaki binlerce ölüyü. Kurudu baştan başa bütün ova, durdu parlak suyun akışı. Güzün yeni sulanmış bir yemiş bahçesini, Boroes, e, es, as, yedi nasıl birdenbire kurutursa, bahçeye bakan da sevinirse nasıl, bahçenin toprağı kurur ama su geçmiştir ağaçların köklerine. Tekmil ova öyle kurudu. Ateş yaktı ölüleri sonra da ışıldayan alevini çevirdi ırmağa doğru. Gürgenler, söğütler, demir hindiler yanıyor. Irmağın güzel suları boyunca uzanan miliferler, kamışlar, mazılar yanıyordu. Yılan balıklarıyla öbür balıklar sıkıntıdaydılar. Anaforların güzelim su akıntılarının içinde atıldılar bir o yana bir bu yana. Dayanamadılar. Çok ünerli Hepahistos'un nefesine gücü yanan ırmak konuştu diller döktü. Seninle Hepahistos boy ölçüşecek tanrı yok Kavaşamam senin yalım yalım ateşinle, kes kavgayı tanrısal Akileus, varsın hemen sürsün Troyalıları şehirlerinden. Yardım edeceğim diye, neden bu o şey? Böyle dedi ateşten yan yana, kabarcıklar fışkırıyordu güzel sularından. Büyük bir ateşte nasıl kaynarsa bir kazan, erir içinde semiz bir domuzun iç yağı. Altında yanan kuru odun her yandan kabartır onu. İşte Kısantos'un güzel suları da ateşin altında yalım yalım öyle yanıyor, kaynıyordu. Kısantuz akamaz olmuş durmuştu, boğuyordu onu Hepaistos'un zorluk nefesi, çok yalvardı Here'ye, söyledi kanatlı sözler, ne diye başkalarına saldırmaz senin oğlun? Közülük için saldırır benim soyuma, ben o kadar suçlu sayılmam ki, baksana Troyalılara yardım eden ne çok, sen buyur o saat keserim savaşı, ama o da kessin sen söyle oğluna. Bir de an istersen. Teknil Troya tutuşsa, alev alev yansa, yakanlar cenkçi Akaoğullar olsa uzaklaştırmam bir daha Troyağullardan kötü günü. Ak kollu tanrıça duyar duymaz onu seslendi. Hepaistos'a sevgili oğluna, dur Hepaistos şanlı oğlum dur. Ölümlüler için ölümsüz bir tanrıya böyle çektirmek sana yaraşmaz. Öyle dedi. Hepahistos da büyük yangını kesti. Irmakta geri çekildi indi sularının güzel yatağına. Santos'un öfkesi dinince savaşta durdu. Heri yemlememişti onları öfkeliyken bile. Ama öbür tanrılar arasında ağır bir kavga koptu. Yürekleri kayıyordu karşılıklı iki yöne. Gürültüyle patırtıyla girdiler birbirlerine. İnim inim inledi yaygın toprak. Çınladı savaş borazanı koca gökyüzünde. Olimpos'ta oturan Zeus duydu gümbürtüyü. Kavgayı kapıştığını gördü tanrılarım. Yüreği hopladı sevinçten güldü. Uzun zaman uzak duramadılar birbirlerinden. Kalkan denen Ares başladı işe. Atenin üstüne ilkini atıldı elinde. Tunç kalkanı kınadı onu. Ne diye tanrıları birbirine katıyorsun gene? Ay iç sineği, ulu yüreğine uyup çıldığım bir güvenle. Unuttun mu diyor mevdesi üstüme saldığın günü? Kışkırttıydın onu beni yaralasın diye. Sen de bir kargıyla üstüme vardın dost doğru. Yırttıydın benim güzellerimi. O gün bana yaptığını işte şimdi öde böyle dedi. Vurdu püsküllü kalkana Zeus'un yıldırımı bile yenemezdi bu zorlu kalkanı. Özdürücü Ares işte böyle dokundu Atene'ye, Atene geriledi, bir taş kaldırdı iri eliyle, kocaman bir taştı bu. Ovada duran kapkara pütüklü, eskiden bir tarlaya sınır olsun diye konmuştu, Atene yapıştırdı o taşı azgın Ares'e. Vurdu boynundan, çözde elini ayağını, tane yere düştü, yedi dönümlük yer kapladı, saçları bulandı toza toprağa, Silahları çınladı üstünde Aten'e bir kahkaha verdi Kanaklı sözler söyledi övünü övüne. Anlamadın mı bugüne dek avudala. Bak ben ne kadar güçlüyüm senden. Bana karşı komaya davranmakta da ne? Ananın Erenistlere borcunu öde şimdi. Anan kızmış kötülük hazırlıyor sana. Övünen Troyalılara yardıma koştun diye sırt çevirdin diye akalara. Döne dedi, çevirdi ondan alevli gözlerini. O zaman Afrodit Zeus'un kızı geldi, elinden tutup Ares'i götürmek istedi. Ama Ares ağır ağır soluyordu, toparlayamıyordu bir türlü gücünü. Ak kolu tanrıca here görünce bunu, kanatlı sözlerle o saat seslendi Atene'ye. Kalkanlı Zeus'un gücü tükenmez kızı, aç gözünü. Bak alıp götürüyor insanların belası Ares'i, şu iç sineği. Can yakan savaştan çıkaracak onu, haydi durma düş peşine. Böyle dedi, Atene'de saldırdı. Sevinmişti gönlünde, yürüdü üstüne Afrodit'in, indirdi göğsüne geniş elini. Çözdü yüreğini, dizlerini olduğu yerde. İkisi de yuvarlandı bereketli toprağın üstüne, Atene kanatlı sözler söyledi, övüne övüne. İşte zırhlı Argoslulara karşı savaşan, Troyalıları kim korursa bu gelecek başına. Şu yüzsüz, deli bozuk Afrodite'ye bakın. Benim gücüme karşı yardımcı çıkıyor Ares'e. O olmasaydı çoktan bitirmiştik biz bu savaşı. Gitmiştik düzenli İlyon şehrini çoktan. Atelev böyle dedi gülümsedi ak kollu Tanrı çahere. Yeri sarsan Tanrı da seslendi Apollon'a. Poybos ne diye uzak duruyoruz birbirimizden. Ötekiler kapıştı böyle durmak yakışmaz bize. Ayıp olur savaşmadan dönersek Olimpos'a. Zeus'un Tunç eşikli evine. Kavgaya başlamak bana yaraşmaz. Haydi benden gelsin sen başla. Ben senden hem büyüğüm hem bilgili. Ne vurdum duymaz yürek varmış sende aptal. İlyonda çektiklerimizi bir getir aklına. Tanrılardan ikimiz vardık. Zeus buyurmuştu ikimize demişti. Soylu Laomedon'a yardımcı olun. Belli bir karşılıkla kiralamıştı bizi bir yıllığına. İş buyuruyordu bize efendimizdi. Bir surla çevirdim ben Troyalıların şehrini. Geniş çok güzel bir surdu bu. Şehir bir türlü ele geçemez olmuştu. Sense çok kıvrımlı idanın ormanlık yarlarında kaypak kaypak yürüyen boynuzlu sığırlarını güdüyordun. Ama güler yüzlü mevsimler gelip geçti. Geldi yıllık ödemenin günü. Yüzsüz Lamedon vermedi karşılığını emeğimizin. Meydan okudu. Biz, bir de utanmadan bizi kovdu. ''Dedi ellerinizi, ayaklarınızı bağlayacağım. Dedi satacağım sizi uzak adalara. Üstelik kulaklarımızı tumç kılıcıyla kesecekti. Bir de yüreğimiz öfke içinde döndük gerisin geri. İçerlemiştik sözünü tutmadığına, yıllığı alamadığımıza. Sen şimdi bize getirip Siz Turayalıları çocukları ve karılarıyla nasıl yok edeceğinizi düşünecek yerde yardıma kalkıyorsun bu adamın halkına.'' Okçu kral Apollon karşılık verdi dedi ki aklın başında yok derdin bana yeri sarsan tanrı ölümlüler uğruna savaşa girişseydim seninle o zavallıcıklar tıpkı yapraklar gibi bakarsın toprağın yemişini yer yaşarlar taptaze kimi zaman bakarsın tükenip yok olurlar haydi çabuk son verelim bu savaşa bırakalım kozlarını kendileri paylaşsınlar. Böyle dedi. Sırtını çevirdi babasının kardeşine. Çekiniyordu onunla el kavgasına girişmekten. Ama kız kardeşi yabani hayvanlar tanrıçası çıkıştı ona. Konuştu avcı Artemis. Küçük düşürdü onu. Kaçıyorsun demek okçu tanrı. Poseidona bırakıyorsun zaferi bütün Hak etmediği bir ün veriyorsun ona. Ne bir yayın var senin aptal. Yaramadıktan sonra o yay işine... Bir daha duymayayım babamızın sarayında övündüğünü. Eskiden beri ölümsüz tanrılar arasında yaptığın gibi, Poseidon'a baş kaldırıp karşı karşıya savaşırım diye. Böyle dedi. Okçu Apollon da bir karşılık vermedi ona. Ama Zeus'un saygılı eşi öfkelenmişti. Çıkıştı kötü sözlerle okçu tanrıçaya. Bana karşı komak mı? Şimdi niyetin utanmaz köpek. İstersen yay taşıyıcısı olsen. Bir aslan yapsın kadınlara karşı Zeus seni. İstediğine diş geçir, öldür istediğini ama sonra ölçersin gücünü benim gücümle. Git dağlara yaban yeğiklerini öldür. Kendinden güçlüyle savaşmaktansa bu daha iyi. Anlamak istersen savaşı çık karşıma. Görsenden ne kadar üstün olduğumu. Gücünü benim gücümle ölçmek neymiş anla. Böyle dedi. Sol eliyle bileklerinden yakaladı iki elini. Sağ eliyle de okluğunu çıkardı omuzlarından sonra gülümsedi. Oklukla vurdu yüzüne kulaklarına hızlı oklar yayılırken yere. Ateniz yüzünü çeviriyordu başını eğdi kaçtı gözyaşları içinde çaylağın saldırışına uğrayan bir kumru nasıl uçarsa oyuk bir kayaya doğru onun yakalamasını istemez kader tanrıca da öyle kaçtı ağlaya ağlaya bırakarak oracıkta yayını. Argos'u öldüren haberci tanrı da Leto'ya dedi ki, ''Seninle savaşmaya kalkmazdım ben Leto. Uğur getirmez girişmek kavgaya bulup devşiren Zeus'un karılarıyla, git istersen ölümsüz tanrılar arasında övün, söyle alt ettiğini, beni zorlu gücülme.'' Böyle dedi. Leto da kaldı, kıvrık yayı aldı, ötede beride toza bulanmış otları. Kızının yayını oklarını toplarken o Artemis'te döndü Olimpos'a. Zeus'un Tunç eşikli sarayına vardı. Kız ağlaya ağlaya oturdu babasının dizlerine tanrısal rubası titredi çevresinde babası kronos soğudu kucakladı onu sordu gülümseye gülümseye hangi gök tanrısı sevgili yavrum büyük bir kötülük etmişsin sen üzdü seni böyle yok yere güzel çelenkli avcı tanrıça karşılık verdi dedi ki senin karın ak kollu here yaptı bana bunları baba ondan gelir tanrılara dövüş kavga. Onlar aralarında böyle konuşuyorlardı. Bu ara Poybosapolon tanrısal İlyon'a girdi. Sağlam şehrin duvarları için kaygılanıyordu. Danaolar o gün kadere karşı gelip duvarları da yıkarlarsa, hep var olan tanrılarsa döndüler Olimpos'a. Kimi öfkeliydi, önüyle böbürleniyordu. Kimi gidip oturdular kara bulutlu babalarının yanına. Tam bu sırada Akil öldürüyordu, tepeliyordu tek tırnaklı atlarını. Tanrı öfkesiyle ateşe verilmiş bir şehirden duman nasıl yükselirse yaygın göklere doğru herkese kaygı bir çonada yaz yas getirirse nasıl Akine Usta Troyalılara öyle kaygı yas getiriyordu. İhtiyar Priamos da duruyordu tanrısal duvarın üstünde oradan gördü dev gibi Akileos'u onun baskısı altında Troyalılar durmadan kaçışıyordu paldır küldür hiçbir yandan yardım gelmiyordu Priamos inmeye inmeye ince duvardan aşağıya duvar dibinde duran ünlü bekçileri kışkırttı. Elleriniz açık tutsun kapıları ardına kadar. Kaçan adamlarımız sığınsın çehrin içine. Akileus gelmiş sıkıştırıyor onları işte şurada. Korkarım şimdi yıkım gelip çatacak. Duvarın içine girip bir parça soluk alınca bizimkiler birbirine ekli kapı kanatlarını çabuk örtün. Ne yaparız girerse duvardan içeri bir sıçrayışta bu uğursuz adam. İhtiyar Priamos böyle dedi. Bekçiler de kol denirlerini kaldırıp açtılar kapıları. Kurtuluş ışığı oldu açılan kapılar. Apollon atıldı Troyalıların önüne. Onların başından belayı sağmak istiyordu. Onlar da kaçıştılar dümdüz şehre doğru. Susuzluktan boğazları kurumuştu. Üst baş toz, toprak içindeydi. Akile Usta hızla kovalıyordu onları elinde kargısıyla. Sonlu bir azgınlık vardı yüreğinde, ün kazanmak için yanıp tutuşuyordu. Bu sıra Poybos Apollon öne sürmeseydi tanrısal Agenor'u, Antenor'un oğlunu kusursuz güçlü yiğidi. Aka oğulları yüksek surlu Troya'yı alacaktı. Apollon atılganlık gücü komuştu onun yüreğine, ondan uzak tutsun diye ölümün ağır ellerini. Bir meşe ağacına dayalı duruyordu yanı başında, kop koyu bir sis sarmıştı çevresini. Ama Agenor şehirler yıkan Akileus'u görünce durdu. Bekledi bir sürü düşünce çalkandı içinde. Ulu canlı yüreğine sıkıntıyla seslendi. Zorlu Akileus'un elinden kurtulayım diye. Dalarsam bozguna uğrayıp kaçanların içine. Vay o zaman benim başıma gelen. Yakalayacak beni kesecek boğazımı. Öte yandan bırakırsam bunları sıkıştırsın diye Akileus, Pelaus oldu. Ben de kaldırırsam tabanları duvardan uzağa doğru. Kaçarsam... İlyon havasında id ayarlarına varırsam, dalarsam da ta hafındalıkların içine, akşamleyin bir güzellik anırım ırmakta, termi kurutur dönerim milyona. Ama gönlüm ne diye girişir bu tartışmalara, görmez miyim benim kaçtığımı şehirden havaya doğru, görmez miyim? Peşime düşüp hızlı ayaklarıyla yetişmez mi bana? Artık o zaman kaderden ölümden kaçamam. Tek bir insanlardan çok güçlüdür o. Yoksa şehrin önünde karşısına mı çıksam? Onun da sivri kargıyla yırtılır bir derisi. Bizimki gibi bir canı olacak. Söylerler onun da ölümlü olduğunu. Ne var ki Zeus gün bağışlıyor şimdi ona. Böyle dedi. Kendini toplayıp bekledi Akileus'u saldırgan yüreği kavga için yanıyordu bir pars nasıl çıkarsa derin bir koruluktan gelip dikilirse avcının karşısına köpeklerin sesinden korku girmezse yüreğine kaçmak hiç aklına gelmezse nasıl ilkin avcı onu vuracak olsa bile kargı saplanmış olsa bile etine vazgeçmez saldırmaktan İlkin o saldıracak ya da ölecek soydu Antenor'un oğlu Agenor da öyle kaçmayacak deneyecekti tanrısal Akileus'u yüz yuvarla kalkanını dikti önüne Doğruldu okunu Akileus'a bağırdı. Şanlı Akileus, unmuş olacaksın gönlünde ünlü Troyalıların şehrini bugün yok edeceğini. Onun yüzünden daha çok sıkıntı var size Budala. Bu şehirde yiğit var daha bir sürü. Geçeceğiz ana babalarımızın önüne. Karılarımızın çocuklarımızın önüne geçeceğiz. Sonuna dek savunacağız İlyon'u. Korkunç yılmaz bir yiğitsin ama kader burada çarpacak seni. Böyle dedi ağır eliyle attı sivri okunu. Vurdu Akileus'un bacağını dizinin altından korkunç bir ses çınladı baldırı saran kalay dizlik ama tunç temrem delemedi dizliği geri tepti çarptığı yerden Tanrı'nın armağını Akileus'u korumuştu Akileus o saat Tanrısal Agenor'a saldırdı ama Apollon bu şanı vermedi ona koyu bir bulutla sarıp götürdü Agenor'u bıraktı savaştan uzak ıssız bir yere sonra Peleus oğluna bir tuzak kurdu çekmek için onu adamlarından uzağa Agenor'un kılığına girip karşısına dikildi Akileus da hemen saldırıp kovaladı onu Uzun zaman bereketli ovada koşturdu. Döndürüp getirdi derin anaforlu Skamandros'un kıyısına. Apollon az bir aralıkla kaçıyordu, aldatıyordu Akileus'u düzenle. Akileus ha yetiştim ha yetişeceğim diyordu. Bozguna uğramış Turayalılar bu ara yığınlarla vardılar şehre. Ulaşanlar sevinç içindeydiler. Erlerle doldu şehir birdenbire. Gelenlerin hiçbirinde yürek yoktu. Duvarın dışında birbirini beklemeye anlamak için kim öldü kim kaldı. Dalıyordu şehrin içine tabanını kurtaran. 22. Bölüm ökmüş geyikler gibi şehre sığındılar. Güzel surlara dayanıp kurutuyordular terlerini. Susuzluğu gidermek için içiyorlardı kana kana. Bu ara akalar ah, kalkanları omuzlarında yaklaşıyorlardı. Bir hektör duruyordu olduğu yerde uğursuz bir kader mahlamıştı onu. İlyonun dışında batı kapılarının önünde. Poybos Apollon seslendi Pelavusoğlu'na dedi ki ne diye kovalarsın beni hızlı adımlarla sen bir ölümlüsün Ben ölümsüz bir tanrı ne diye azgınlık eder direnirsin böyle benim bir tanrı olduğumu anlamadın mı şu darmadağın ettiğin Troyalılarla artık istemezsin herhal savaşmayı işte onlar sığındılar şehirlerine oysa sen dönüp dolanıyorsun burada kaderin sana bağışladıklarından değilim Ödüremezsin beni bunu anla tez Akileos çok kızdı dedi ki, şaşırtın beni okçu tanrı, tanrıların en amansızı, çektim beni buraya surlardan uzağa, oysa daha bir sürü er toprağı ısıracaktı, ısıracaktı, büyük bir ünden ettin beni onları kurtarmakla, kolaydı bu senin hiçbir şeyden korkun yoktu, gücüm yetse de bir göstersem sana, böyle dedi alnı yukarıda şehre doğru yürüdü, yarışta özdül kazanmış bir at, Nasıl arkasında kolayca sürdüğü arabasıyla dört nal koşarsa ovada Atilaus da tıpkı öyle uçuyordu. Ayaklarını dizlerini oynata oynata. Onu ilkin kim gördü. Ovada bir yıldız gibi parlıyordu. Orion'un köpeği denen bir yıldız vardır. Hani görünür yaz sonunda karanlık gecede binlerce yıldız arasında alev alev ışınları yıldızların en parlakıdır ama uğursuzdur belirtisi çok sıtmalar getirir insanlara işte böyle parlıyordu Akileus'un göğsünde Tunç ihtiyar inmedi havaya kaldırdı ellerini dövdü başını yalvardı sevgili oğluna ama Hektor dikilmiş duruyordu kapının önünde da savaşmak için yanıyordu ihtiyar uzattı kollarını bağırdı acı acı Hektor yavrum dostlarından uzak durma öyle erişirsin kaderine bekleme bu adamı senden çok üstündür Pelavus oğlu o katı yürekli adam alt eder seni keşke tanrılar onu benim sevdiğim gibi sevse ''Şimdi yere serilir kuşlar kurtlar yer dileşini. Korkunç bir acıda uçar giderdi yüreğimden. Nice yiğit oğullarımdan etti beni o. Kimin öldürdü kimini sattı uzak adalara. Bugüne, e, bugün de göremedim iki oğlumu. Şehre sığınan Toyalılar arasında göremedim Dikeon'la Polidoros'u. Latoya kadınların en soylusu doğurmuştu onları bana. Salsalar aka ordusu içinde yaşıyorlarsa tunçla altın verir satın alırız onları.'' Bol bol var bizde turçlu altın, ünlü Altes büyük bir çeyiz vermişti kızıma, ya öldülerse ne büyük acı bu bana, onları doğramaya ne, ne büyük acı ama sen Akileus'a alt olup ölmezsen, altımız daha çabuk unutur bu acıyı, haydi yavrum bir surların içine, Troyanın kadınlarını erkeklerini koru, büyük bir ün bağışlama Peleus oğluna. Kendimde olma tatlı canından, bana da acı şu talihsiz babana. Bunca acıdan bir parça aklı kalmış ihtiyacıya, korkunç bir kaderle kronos oldu, yok edecek ihtiyarlığın eşinde beni. Neler neler çektirmedi bana o, gördüm oğullarımın öldürdüğünü, öldürüldüğünü, yerde sürüklendiğini esir kızlarımın. Kalmadı bir şeyim, yıkıldı elim barkım. Yerlere serpildi torunlarım küçük yaşta, gelinlerim kaçırıldı akaların kolları arasında. En sonunda bir kapının önünde yırtıcı köpekler paralayacak beni de. Bir kılıcın ya da bir kargının sivri ucu alacak canımı bedenimden. Soframın artıklarıyla beslenen köpekler azgın bir yürekte sömürecek kanımı. Sonra serilip yatacaklar avlumda. Her şey yaraşır adresini öldürdüğü bir gence öldürdüğü bir gence. Eti sivri tunçla yırtılsa, bedeni yere serilse, ölü de olsa güzel görünür her şeyi. Ama düşün öldürülmüş bir ihtiyarı kirletmiş köpekler ak başını, ak sakalını, hayalarını insan olduğu için bundan büyük acı var mı? İhtiyar böyle dedi avuç avuç yolda aksaçlarını, gene de kandıramadı yüreğini Hector'un, öte yandan anası da dolu yaşlı ağlıyordu. Bir eliyle göğsünü açtı, bir eliyle kaldırdı memesini, kanatlı sözler söyledi, ağlaya ağlaya. Hector yavrucuğun saygı göster bu memeye, onu ağzına uzattığım günleri getir aklına, unutturdun koynumda bütün dertlerini. Surlarımızın içinde yenmeye bak şu domuzu, gir içeri canım oğlum dışarıda dikilme karşısına. Öldürürse seni bu adam ey katı yürekli bir döşek üstüne koyamayacağız ölünü. Ne ben ağlayacağım senin önünde seni doğuran ne cömert karın ağlayacak gözümün bebeği. Yiyecek seni çevik köpekler bizden uzak gemilerin orada. Böyle yalvardı ikisi de ağlıya ağlıya ama bir türlü kanmıyor Bektağ'ın yüreği. Dev Akileus bekliyordu olduğu yerde. Dağ başında bir yılan vardı. hani deliğinde bekler gelen insanı. Zehirli atlarla beslenmiş Öfke sarmıştır içini Çöreklenmiş deliğin önünde bakar yalım yalım Hektorda tıpkı onun gibi işte Söndürülmez bir öfkeyle yan yana Parlak kalkanı duvarın çıkıntısına dayalı Öylece bekler Gerilmez bir adım Bir ara şöyle dedi yüreğine kızgın kızgın Yazık bana gider girersem surların içine İlkin Polidamas yağdırır ayıbı başıma Tanrısal Akileus'un baş kaldırdığı o uğursuz gece Buyurmuştu bana Troyalıları Şehrin içine al demişti Dinlememiştim onu dinleseymişim keşke. Çılgınlık ettim de ne oldu? Yok ettim halkımı. Troya'nın erkeklerinden, kadınlarından utanıyorum. Benden değersiz biri bir gün ya derse ki gücüne çok güvendi Hector kıydı halkına, çok daha iyi olur karşı durmak Akileusa. Ya öldürüp onu dönerim geri, ya da onun elinden şanla ölürüm şehrinin önünde. Yoksa bebekli kalkanımı güçlü tolgamı bırakıp bir yana, kargımı da duvara dayayıp dost doğru çıksam mı kusursuz Akileus'un önüne? Söz versem desem mi ki geri vereceğiz? Helene'yi de tekme mallarını da vereceğiz. Koca karınlı gemileriyle. Aleksandros'un Troya'ya getirdiği her şeyi, bunlar kavgamızın başı değil mi? Alın diyeceğim, götürün bunları Atreus oğullarına. Bir de desem ki paylaşalım hepsini, bu şehirde nemiz var nemiz yok. An içireceğim desem Troya'lı ihtiyarlara, desem saklamayacaklar şehirde hiçbir şeyi. İkiye bölecekler desem bütün malı mülkü ama yüreğim ne diye oyalanır böyle şeylerle. Ona karşı olduğum gibi gidersem, bakalım acıyacak mı bana saygı gösterecek mi?